yine böyle toplanmayı ve Rabbimiz'in cemali görmeyi hepimize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala ahlakımızı güzelleştirsin. Bizdeki kötü şeytani düşünceleri hayrıyla değiştirsin. Kardeşlerim bugünkü dersimiz imanla ve İslam'la çok çok alakalı olan bir ders inşallah. Dersimizin ismi güzel ahlak. Aleykümselam var olsun. Hoş geldin. Güzel ahlak kelimesi yani ahlak deyince yine anlaşılıyor ama güzel ahlak deyince daha ayrı anlaşılıyor. İslam'da biliyorsunuz kavram derslerini hatırlayacak olursanız Kavramlar çok çok önemlidir. İnsan konuştuğu, üstüne bastığı kelimenin manasını bilmediği zaman, ona yüklediği bilgiyle her şeye ne yapar? Öyle bakar. Düşünün bugün iman kavramı bile öyle e, çeşitli manalara alınarak e, kendilerine göre insanlar empoze etmiştir ki kimine göre mümin olan, kimine göre ne yapıyor? münafık olabilir. Kimine göre münafık dedikleri, kimine göre Müslüman olabilir. Kimine göre müşrik, kimine göre kafir olabilir. Aynen ahlak kavramları da ki içi birçok kelimelerle doludur bunun. Aynen iman dediğimizde içinde nasıl birçok muhtevayı alıyorsa, ahlak dediğimizde de bir cömertlikti, bir güler yüzdü, bir tatlı sözdü. İşte iyi davranmaydı, sığhtı, doğruluktu veyahut kötü huy dediğimizde işte cimrilikti, yalan söylemeydi, birçok şeyi barındırdığı gibi güzel ahlak kelimesi de içinde çok geniş, muhtevası olan bir mesele. Ve güzellik bütün insanlara sevilen ve beğenilen bir kavramdır. Biz fıtrat derslerinde hatırlayacak olursak Şems suresinde Allah Azze ve Celle biz insana iyiliği ve kötülüğü ne yaptık? İlham ettik. Öğrettik. İyilik hep sevilen, kötülükse hiç nedir? Sevilmeyen, dışlanılan bir şeydir. İçinde güzellik olan her şeyin sevinip beğenildiği gibi güzel huylarda bütün insanlar tarafından sevilir ve beğenilir. Çünkü güzel şeyler iyi ve güzel olduğu için sevilir, beğenilir. Bunun tersi de ne yapılmaz? Düşünülmez. Güzel olan şeyler gözlere sürülür, gönüllere huzur verilir, elbise olarak üzerine alınır, koku olarak ne yapılır? Sıkılır. Söz olarak ne yapılır? Meclislerde söylenir. Yani görsel olsun, düşünsel olsun, koklama olsun her tarafta güzellik ne yapılır? Hissedilir. İyi bir insan olmanın yolu da güzel ahlaka sahip olmaktan geçer. Ve bütün güzelliklerin kaynağı da Allah Hazreti Celle'dir. Bir sahada geliyor, bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üstü başı perişan, yani yırtık pırtık elbiseleri var, ama o kadar çok zekat malı getirmiş ki bayağı bir şeyi var. Aleyhisselatü Vesselam bu diyor, getirdiğim mallar senin mi yoksa bir efendim falan mı var diyor. Adam diyor ki ben Öyleyse diyor Allah güzeldir, cemildir, güzeli sever. Sen Allah'ın verdiği nimetleri üzerinde ne yap? Göster. Yani güzel olanlara. Bunuysa daha aşağıda olanlara yani geliri az olanlara ver. Sen Allah'ın verdiği nimet üzerinde ne yap? Göster. Yani Allah her zaman verdiği nimeti Kulun üstünde ne yapıyor? Görmeyi istiyor. bize. Yani güzel olan Allah'tır. Ve Allahü Teala her şeyin güzelliğini sevdiği gibi kulların da güzel olan şeyleri sevmelerini onları benimsemelerini emretmiştir. Mesela Davut Aleyhisselam'ın duasını hatırlıyor musunuz? Allah'ım seni bana sevdiğin amelleri sevdir. Ve seni seven insanların sevgisini ne yap? bana sevdir. Hep güzellikten alakalı. Neler var, ifadeler var. Ve Kur'an'a baktığımızda kardeşlerim baştan sona hep güzelliklerle doludur ve orada insanlara her şeyin güzel olanlara emredilmiştir. Hiçbir ne yedilen bir şey insana hayırlı değildir. Hep çirkindir. Ama mübahkulan yapın denilen bir şeyse hiçbir zaman insana ters değildir. Namaz mı kıl diyor. Muhakkak bu senin hayrına. İçki içme mi diyor. Muhakkak bu da senin hayrına. Zinaya yaklaşma mı diyor. Bu senin nedir? Hayrına olan bir şey. Kumar oynama mı diyor. Bu senin nedir? Hayrına olan bir şey. Dürüst ol, doğru sözlü ol. Bu senin nedir? Hep hayrına olan bir şeydir. Ve Kur'an'da da hiçbir şey kötü nedir? Emredilen değildir. Her şey ne nedir? Asla uygun olandır. Ve İslam ahlakı da aynen Kur'an'da neyse gelen ayette ona dayanır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ahlakı sorulduğunda müminlerin annesi ne diyor? Allah kendisine rahmet etsin. Sizce hiç Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Bu da gösteriyor ki Kur'an'ı iyi okuyan bir Müslümanın Aleyküm selam. Ahlakı da ne yapacak? Güzel olacak. Çünkü kardeşlerim, Kur'an, vahiy yoluyla toplanan huyların, davranışların nedir? Bütünüdür. Vahiy ile desteklenen, vahiy ile nemalanan, vahiyden sulanan birinin ahlakı da ne yapmaz? Kötü olmaz. Onun için bizlerin vahye dönmemiz gelen vahiy ile bütünleşmemiz gerekiyor. Ortada olan her türlü fitne, fesadın kaynağı, inanın vahiyden uzaklaşmamızdan kaynaklanır. Öğülmesi gereken, değer verilmesi gereken şeylere ne yapmıyoruz? Değer vermiyoruz. vermiyoruz. Vermediğimiz zamanda ne yapıyor? Ortalık karışıyor. Bakın Allah Azze ve Celle Resulünü överken, Alem Suresinin 4. ayetinde sen en güzel ahlak üzerindesin diyor. Ve Ayşe ne diyor? Onun ahlakı nedir? Kur'an'dır diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki Kur'an bizlerin tamamen ahlakını düzeltir. Hatta darimi de yanlış hatırlamıyorsam bir rivayette birisi ben nasılsın? Bana bir değerlendir. Yani benim şahsiyetim, ahlakım nasıl? diye sahabeye soruyor. Bana niye soruyordu? Alıyor kurardım. Sordu. O sana diyor, hangi kantardasın, Kilon ne? Şeyin ne? Ne yapar? Söyler acıtmaz diyor. Ama ben söylersen zoruna gidebilir. Diyor. Burada müminin de vasıfları yazıyor. Münafığın vasıfları da yazıyor. Kafirinki de yazıyor. müşrikinki de. Yani diğer sınıflarında. İnsan vahye gittiğinde kendini ne yapar? Görür. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı tamamlamakla gönderilmiştir kardeşlerim. İnsanlığa gönderilme sebebi o. Onun şahsında insanlığı en güzel sözler söylenmiş, en güzel davranışlar sergilenmiş. Onun sözleri sıradan bir söz nedir? Değil. Ve davranışları da sıradan bir davranış nedir? Değildir. Bir adam tutuyor şuradan çekiyor, kıpırdırmızı oluyor, dönüyor bir şey miydi? düşünün. Yani bu davranışlar bu sözler şey değil aksine bu davranışlar bu sözler hikmetli sözler hikmetli nedir? Davranışlardır. Çünkü Allah'ı uman, ahireti zikreden bütün insanlığa Allah Resulü Ve Vesselam ne yapılmış? Örnek olarak gönderilmiştir. Ve Allah Resulü Ve Vesselam bütün sözleri müminlerin birbirine karşı daha iyi davranması konusunda onlara ne yapar? Görev yükler. Dolayısıyla İslam'ın getirdiği ahlak anlayışı aynı zamanda da hepimizde bir görev ahlakıdır. Her mümin üzerine düşen görevi yerine getirmekle mükelleftir. Ve dini hükümlerin emirlerin insanlar tarafından benimsenip uygulanması durumunda İslam ahlakı da hayata ne yapar? Hakim olur. Eğer hayatımızda ahlak varsa demek ki İslam'da var. Eğer hayatımızda ahlak yoksa hayatımızda ne var? Vahiy yok. Vahiyin girmediği yer nedir? Kördür. Karanlıktır. Bakara suresinin hemen girişlerini hatırlarsanız Allah Azze ve Celle 8'den 24'e kadar ne yapar? Münafıkları anlatır. Bir şimşek çaktı mı ne yapıyor? Önünü görüyor. Gitti mi? Aldığı yerde kalakalıyor kalıyor. O şimşek İslam. İslam ancak önünü görüyor, gitti mi gene karanlık. Çünkü günahlar, insanın kendi hasretleri insan ne yapar? Karanlıklarla bırakır. Ama İslam insanı ne yapar? Aydınlığa yöntülür. Evet. Dini hükümlerin ve emirlerin insanlar tarafından benimsenip uygulanması durumunda İslam ahlakı da hayata ne yapar? Hakim olmaya başlar dedik. İnsanların huyları iyileşip, ahlakları güzelleşmeye başlayınca, iyi birer Müslüman haline gelirler. Ve dinin en büyük gayesi, güzel ahlakın, birey ve toplum hayatında yaşanmasını sağlamaktır. Ve böylece insanları dünya ve ahiret saadetine ne yapar? Kavuşturur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir sözünde diyor ki mizanda güzel ahlaktan ağır basacak bir amel yok. Yani mahşer yerinde güzel ahlaktan daha ağır basacak hiçbir şey nedir? Yoktur diyor. Demek ki amellerin başında dünyada güzel ahlakla ne yapmak? Yaşamak gerekiyor. Ve dünyada ahiretin tarlası olduğundan bu dünyada iyilik yapan iyilikle karşılaşacak. Ya ve iyi bir Müslüman olabilmenin yolu da kendi huylarını kendin beğenerek değil. Ya ben çok iyiyim. Ya ben çok ahlaklıyım. Yok. Senin önünde bir numune var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı senin için nedir? Örnektir. İnsanlar onu örnek almadığı müddetçe ahlak kavramını dahi anlamak da ne yaparlar? Güçlük çekerler. Ama insanları bırakıp da birini örnek aldığın zaman artık onun ahlakı neyse sende nedir olur Yani birisi böyle mi dolmuştu dolmuşta? Öbürü de aynı oturuyor. Sabah gelirken dolmuşçu hastanenin orada bir dolmuşçu yolcu indirdi. Yolu yaralamış. Bu da yavaşlasa hani öbürü geçse, beklese koronayı bastı. Kaldırıma çıkacaktı. Geçti biraz gittik öbürü öyle bir geçiş geçti ki böyle yan oturmuş evde fidesi olmuş muhakkak <gülüyor> o hocasından daha önceki şoförde ne yaptı mu ne gördü bir yanlışı ne yaptı başka bir yanlışla telafet mi bir daha oynaçalardan şimdi halbuki hataysa hatadır ya yani. yapmaman gerekir bu adam yolu boş gördü ama yolu boş gördü orası nedir yoldur nasıl durulması gerekiyorsa her zaman ölüm duracaksın. Demek ki insanlar seçkin insan olmanın yolu güzel ahlaka sahip olmaktan geçiyor. Güzel ahlaka sahip olmayanların halka yakın olmaları da mümkün değildir. E, halka yakın değilse hakka o insan nedir? Hiç yakın değildir. Çünkü bir hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeye Allah'a ne yapmak? etmezci. Demek ki ahlak insanların içinde belli olacak ki o belli olan ahlakta hakkı hakka ne yapacak? Yakın olacak. Ve hakkın sevip beğenmediği birini halkın sevip beğenmediği birini hak da ne yapmaz? Sevmez. Çünkü halk hakkın lisanı onun yeryüzündeki nedir? Şahitleridir. Halk nazarında makbul olmayan hak katında da makbul olmaz. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle son peygamberini en üstün ahlaka sahip olarak göndermiş. Onun şahsında neyi sev, neyi sevmediğinize bize ne yapmış? Bildirmiş. Yani ben bu ahlakı çok seviyorum, ben şunu sevmiyorum. Yok. O kuyuların hepsini ne yapmış? Resul'ün üzerinde bizlere göstermiş. O Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği neyse numuneyi bizim de aynı ne yapmamız? Almamız gerekir. Ve kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak Mekke toplumunun o günle şöyle bir gidin o karanlık tabloya düşünün bir kadının bir sürü kocası var. Düşünün bir adam ticarete gidiyor, altı aylık yola gidiyor, belki bir senelik karısını babasına ne yapamıyor? Emanet edemiyor. Ve gelen Peygamber aleyhisselama sorulara bakın, benim babam kim diyor? Adam babasını merak ediyor. Neden? Çünkü bir çocuk doğduğunda e, kadın kimlerle beraber olmuşsa o çocuğun evinden tutar, Kabe'ye gider. Orada soy bilici insanlar vardı, çocuğu inceler, tek tek erkekleri inceler. Ah, bunun kadında, bunun da artık kadın ve çocuk o adamdan giderdi. Düşünün. Ve bu ahlak anlayışıydı. Ve bir insanın kız çocuğu olduğunda suratı kas, kas kas kesilirdi. Ve elinden tutup büyüyene kadar onu ne yapar? Besler büyütür, sonra derince bir kuyu kazar, götürür oraya ne yapar? Gömerdi. Faiz hak safhadaydı. Haksızlık hak safhadaydı. Ticaretler yolunda değildi. Kabe'nin içi ve dışı tamamen putlarla doluydu. Ee, i̇nsanlar Kabe'yi tavaf ederken çırılçıplak tavaf ederdi ve artık burada utanma nedir? yoktu. Yani o kadar çok örnek sayabiliriz ki ahlatsızlıktan alakalı. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem inen ayetleri kendi bendinde bedeninde göstererek ne yapmıştır? İnsanlığa örnek olmuştur. Ve bizim örnek şahsiyetlere ihtiyacımız var. Allah bizlere Rabbani alimler nasip etsin. İnsanlık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la insanlığı öğrendi. Güzel ahlakı öğrendi. Güzelle çirkini ne yaptı? Ters değiştirdi. Şimdi şöyle düşünün. O gün insanlar çırık Kabe'yi tavaf ediyor. ve Burada utanma nedir? Yok diyorlardı. Bugün bakın fıstık güzeli, bilmem ne güzeli, kainat güzeli, Türkiye güzeli, bilmem ne güzeli, bilmem ne festivalı adı altında Kadınlar aynı şekilde çırıl çıplak tavaf eder gibi bir oyana bir oyana götürtmüyorlar mı? Yok. Onlara göre bu da nedir? Çok ahlak. Hatta kıvanç duyuyorlar. Veya birilerinin karşısına çıkıp ellerine mikrofon alıp çalgıların eşliğinde oralarını buralarını oynatmaları, seslerini söylemeleri, değiştirmeleri, nameler yapmaları birine göre ahlak değil mi? Kim bugün kadınla kızını bu şekilde söyleme, söyletmeye ihtiyacım diyor? İslam ahlakına bakın. Bugüne kadar hiç ezanları kadın okumuş mu? Neden okumamış <gülüyor> Çünkü sesinde bir çekicilik var. Yer alınken. Yani. Ama erkeğin sesinde aynı çekicilik nedir? Yok, tokuk vardır. Fitniye sebebiyet verilmemesi için. Onun için ahlaklar İslam alimleri tarafından Kur'an ahlakı benimsenip de topluma empoze edilmeyince olan ahlakla insanlara ne yapma? Bakma yoluna gidiyorlar. Ve kavramlar bu yönlü ne yapıyor? Ters düz oluyor. Doğru, yanlış toplumun yaptığına göre toplumu kabul ettiği adamın ağzından çıkan söze göre oluyor. Allah Resulü'nün örnekliği ne yapıyor? Göz önünde gidiyor. Mesela bakın demin sabah Kardeşimiz ne yaptı? Sarığı sordu. Belli bir cemaat tutuyor. Diniş şahlak olarak ne yapıyor? Sarık, cübbe, şalvar olarak ele alıyor. Bunları bir İslam'a bir vurmak gerekir. Ha, hakikaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle miydi? Bunu mu istiyordu? Eğer öyleyse bizim de aynısını ne yapmamız? Yapmamız gerekiyor. Ama değilse bunu hayatımıza ne yapamayız? Geçiremeyiz. İşte 7'den 70'e herkes Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sayesinde güzel ahlakın ne olduğunu öğrendi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu noktada çok önemli. insanlara insan gibi davranmanın önemini anlatmıştır. Çok önemli bakın. İnsana insan gibi davranmayı. Eğer bir insana insan gibi davranmazsan o ahlak ahlak değil olsun. Hangi konumda olursan ol, ister bir idareci ol, ister bir hoca ol, ister bir baba ol, ister bir abi ol. Yani hangi mevkide, hangi sırada olursan ol, insana insan gibi ne yapma, davranmak mecburiyetini diyorsun. İşte ahlak budur. Bunun gibi davranmadığın zaman, bu ahlakın zıttını konuşulduğunda, o kıybet ediyor, o münafık diye birçok kelimeler gündeme çıkıyor sen pisliğin kaynağını ne yapmayacaksın? Açmayacaksın. Sen temiz o, Temize her söylenen nedir? İftiradır. Pis olan şeyi herkes konuşur. Sen temiz olacaksın. Temiz olduğunu bir sıkıntı ne yapmaz? Olmaz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insana insan gibi davranmanın önemini anlatmış ve bunun yanında bütün insanlara değer vermenin ehemmiyetini vurgulamıştır. Çünkü o insanlığa rahmet olarak, alemlere rahmet olarak ne yapılmış? Gönderilmiş bir peygamber. O insanlığa bu şekilde gönderilmiş ve tarih, karanlık sayfasını ne yapmış? Yırtmış, yerini aydınlık bir sayfaya ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ismi de altın harflerle oraya ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Allah onun ahlakıyla hepimiz ahlaklanmaya nasip etsin. Ve İslam onun ahlakıyla ahlaklanma da ibarettir. Başka değil. Onun ahlakını yaşayan ona yakın olur. Ona yakın olmanın sırrı da Kur'an'dan, sünnetten ne yapma? Amel etmektir. Ve ona yakın olan sadece burada değil kıyamet günü de ne yapar? Ona yakın olur. Kevser havuzuna insanlar koşarak gittiğinde orada bir münadi ne diyecek? Onlar uzak olsunlar. Allah Resul diyecek ki aleyhissalatü vesselam onlar benim ashabım, benim ümmetim. Oradan bir münadi diyecek ki evet onlar senin ümmetin ama senden sonra ne işler yaptılar? Yani senden uzak durdular. Senin ahlakından, yaşantından, Kur'an'dan Allah Resulü ve Vesselam o zaman onlar benden uzak olsunlar diyecek. Orada mahrum olmaktansa burada insan kendini ne yapmalı? Bir kontrol etmeli kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam'ın en büyük hedefi de güzel ahlakı insanlara öğretme, onu benimsetme olmuştur. O bütün hayatı boyunca bunun için çalışmış ve bu uğurda mücadele etmiştir. Lazım. Lazım. Şu an açması mı lazım. Açması lazım. Yani pazar ya belki ondan gençler gelmemiştir. Ha, Beklersen gelir. Tamam, tamam. Şu ana kadar benden önce açması lazım. Tamam, tamam, tamam. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uğurda bütün ömrünü vermiş, mücadele etmiş ve güzel ahlaka sahip olanlar onun yolunu benimsemiş, onun yüzünü takip etmiş olurlar. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an'da. E, öyle olduğuna göre demek ki Allah kelamı olduğuna göre bu ahlakta onun üstünde de hiçbir ahlak ne yapılamaz? Düşünlemez. Bizim de önce gidip bunu bir öğrenmemiz gerekir. Evet. Onun yolunu benimseyenlerin sahip olacakları en güzel özelliklerden biri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman kendi nefsi için intikam ne yapmamış? Almamış. Araf suresinin 199. ayetini hatırlarsanız ne diyor? Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden çevir. Hiçbir zaman kendi nefsine ne yapmış? İntikam almamış. Ve bunu yapabilmek için de insanın Önce çok hoşgörülü olması gerekir. Hoşgörülü olmayan bir insanın intikamını bırakması, affetmesi de nedir? Mümkün değil. Ve yaratılanı yaratandan dolayı sevme, ondan dolayı hoşgörüp affetmeyi gerektirir ki bu da iman bakımından çok büyük bir olgunluk, çok büyük bir nedir? Davranıştır. Ama burada bazı fırkaların dediği gibi ee, yaradılanı yaratandan ötürü severim diyerek şeytanı da biz ne yapamayız? severmeyiz. Nefret edeceğimiz nedir? İnsanlar da vardır. Ve günah olmadığı müddetçe affetme, kolay olanı tercih etme İslam ahlakının en büyüğüdür. Günah olmadığı müddetçe. Çünkü içki içiyorsa, zina ediyorsa, yalan söylüyorsa yani günah işleyen bir insanın Aynı şekilde ne yapamazsın? Davranamazsın. Teşvik eder. Ama kendi nefsine yapılan bir şey varsa affedebilirsin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhayyer bırakıldığı bir konuda günah olmadığı müddetçe en kolay olanını seçerdi. Mesela buna bir örnek olacak olursak sahabeden bir tanesi geliyor ben her gün oruç tutmak istiyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen diyor ayda üç gün oruç tutuyorsun. Ben daha fazlasına gideceğim. Sen ayın başında, ortasında, sonunda tut. daha fazlasına işte şöyle tut, Daha fazla. Sen bari en sonda Davut'un orucunu tutuyorsun. O bir gün tutar, bir gün iftar ederdi. Sahabedir ki Allah kendisine merhamet etsin. Ee, keşke diyor o gün Allah Resulü'nün düğün asiyatını saydı. O zaman gençtim, gücüm yerindeydi, tutabiliyordum. Şimdi ihtiyarladım, çok zor sözümü yerine getiriyorsun. Halbuki terk edebilir ama Resul'a söz verdiği için ölümüne kadar o ne yapıyor? Devam ediyor. Allah Resulü kolay olanı ne yapın? Tercih edin diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emir ve yasakları çiğnenmedikçe kendi nefsi için intikam almazdı. Ancak Allahü Teala'nın emir ve yasakları çiğnendiği zaman intikamını alır almak da gerekir. İnsanın intikam peşinde koşmaması affetip bağışlaması insanların arasındaki ilişkileri de ne yapar? Seviyeli hale getirir. Ama düşünün intikam peşine giden insanlara baktığın zaman kin, haset arada sevgi tohumu gitmiş, nefret duyguları gelmiş, hayırlar gitmiş şer tohumları ne yapmış? Ekilmiş olur. Ve affedip bağışlanma bunların bütün hepsini ne yapar? Götürür. Ama bunu ancak üstün ahlak sahibi olan insanlar yapar ve üstün sah ahlaka sahip olanların bunu becermesi mümkündür. Kardeşlerim ayet-i kerimelere dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle insanlar arasında rızkını atmıştır. Bölüp taksim etmiştir. İnsanlara rızıklar taksim edildiği gibi her insana Allah Azze ve Celle huy ve hasretleri de ne yapmıştır? Taksim etmiştir. Hatta kader babında gelen bir rivayette sizin diyor zeki olmanız da geri zekalı olmanız dahi kaderdendir. Yani bu da huylar, karakterler dahi insanlara ne yapılmış? bölüştürülmüştür. Kimine bakarsınız çok zeki, çok akıllı. Kimine bakarsınız adamı ifrit eder. Yani o kadar kalın kafalıdır. Yani anlamamıştır. Kimine bakarsın naldır. Kimine bakarsın ateş gibidir. Ama hepsinin ayrı ayrı güzel şeyleri vardır. Çok zeki dediğin insana bakarsın adamı iter. Ahlakıyla, davranışlarıyla. Ama lal, kalın kafalı dediğine bak Ahlaklıdır, edeplidir, hayalıdır. Öbürü ondan nedir? Çok çok iyidir. Çok zeki dediğin insana bir bakarsın koca koca toplulukları fitneye fesada var. Ama o kalın kafalı dediğin adam hiçbir zaman fitneye fesada ne yapmaz? Sokmaz. Yani hepsinin ayrı ayrı neleri vardır? Hayırları vardır. Ama Allah Azze ve Celle bütün insanlara rızkı nasıl taksim ettiyse Aynı şekilde değişik huyu ve hasletler, kabiliyetler vermiştir. Allah'u u Teala, Teala malı sevdiğine ve sevmediğine vermesine rağmen güzel ahlakı sadece sevdiklerine ihtiyaç etmiştir. Anlatabildim mi? Malı herkese vermiş. Süleyman Aleyhisselam'a sınırsız vermiş. Kafirlere de vermiş. Kimini fakir kılmış, kimini ama güzel ahlak böyle değil. Bunu ise ne yapmış? Sadece ihsan ettiği, sevdiği, ihlaslı kullanılar vermiştir. Çok dikkat edelim. Ve gönlünde iyiliğe ve güzelliğe karşı bir meyli bulunanlar, bu nimetin değerini bilmeli, en azından yaratıcı nezdinde iyi bir mevkide olduklarını düşünerek, daha güzel ve daha ahlaklı olmaya gayret etmeleridir. Güzel ahlaka sahip olma, dünya malına sahip olmaktan daha hayırlıdır. <Gülüyor> Hatırlayacak olursanız, hadis-i şeriflerde, Bir adamın diyor, evladına bırakacağı en hayırlı miras nedir? Güzel ahlak. Yani, güzel ahlak, güzel ahlafe sahip olma, dünyadaki bütün mala sahip olmaktan daha hayırlı. Ve hatta hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle şu iki kula şöyle muamele etti diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Bir kul Allah Azze ve Celle soruyor, ey kulum geridekilere ne bıraktın? O der ki diyor, ya Rabbi ne kazanmışsam senin uğruna ne yaptın? İnfak ettim. Geridekileri ne yaptın? Senin fazlına bıraktım. Allah Azze ve Celle der ki o eğer diyor şimdi onların halini bilsen çok güler, az ağlardım. Çünkü onlara verdikçe verdim. Diyor. Öbür kula soruyor, ne yaptın ya Rabbi diyor, onun insanlara muhtaç olmasından korktum, mal mülk bıraktım. Eğer diyor onların şu anki halini bilsen çok ağlar, az güler. Çünkü Onları korktuklarına uğraktanır. Demek ki en güzel bırakılacak miras neymiş? Mal bırakılmaz denmiyor bakın burada dikkat edin. Ama en güzel bırakılacak miras insanın nedir? Çocuklarına ahlaktır. Ve kardeşlerim dünya malı harcamakla bir tükenir. Ama güzel ahlak yaşanmakla bitip tükenme tükenmediği gibi artar. Ve insanın ahlakı güzelleştikçe itibarı da ne yapar? Artar. Güzelleşir. Ve halk nazarında itibar arttı, arttığı gibi Allah nazarında da itibarı ne yapar? Artar. Allah kendisinden razı olsun. Bu noktada Ali diyor ki, sen de ilim sahibi ol diyor. Mal sahibi olma diyor. Yani Ahlaktan bunu bir şey yapalım, mukayese edelim. Çünkü mal diyor, biriktikçe diyor sen onun güdücüsü olursun ve vaktini onunla harcarsın, bekçi olursun diyor. Ama ilmin arttıkça sen bekçi olmazsın. İnsanlar onu diyor yaymakla mükellef olur. Ve dahası diyor öldükten sonra geridekiler malını diyor bölüşürken sen onun hesabından uğraşsın. Ama diyor ilim yapıp oraya girdiğin zaman insanlar diyor senin hayrını anar arkandan dua eder diyor. Mal hesabı vermekle ona hız yani aynı şekilde ahlakı ele aldığımızda insan ne yapar? Çok çok hayırlara gider. <gülüyor> Ve dünya malı fanidir. Gelip geçicidir. Su bugün böyle akar, bu zengin olur. Su kesilir böyle akar, öbürü ne yapar? Zengin olur. Yani sürekli ne yapar? Değişebilir, artabilir. Ve bu tür tehlikeleri vardır ama güzel ahlak sahibinin böyle bir tehlikeli yoktur. Bu böyle bir tehlikeyle ne yapmaz? Karşılaşmaz. Düşünün Yusuf Aleyhisselam'a zinaya davet ettiğinde kadın Yusuf Aleyhisselam değişti mi? Yok. Eyyif Aleyhisselam hastalıkla müptela olduğunda isyan mı etti? Ahlakı neyse aynı şekilde ne yaptı? Devam etti. Süleyman Aleyhisselam'ın o kadar malı varken insanlara tepeden baktı mı? Yok, aynı şeyle ne yaptı? Devam etti. Güzel ahlak insanı her türlü kötülükten her türlü ahlaksızlıktan ne yapar? Geri getirir. Ama mal öyle değildir. Ve kendinde güzel ahlakın gereği olan cömertlik ve fedakarlık da güzel huylarla güzel huylarla huylardandır. Ve düşmanla mücahede eden, korkan Gecenin uykusuzluk verdiği gibi kendisine meşakkat ve sıkıntı gelmesinden korkanlar, gönüllerini halka açamayanlardır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın kardeşlerim, devamlı namazdan sonra da e, bir tesbihatımız var. Tehlil, e, tahmid ve tekbir dediğimiz. Hiç bunların üzerinde durdunuz mu? Yani Allah Elhamdülillah ve Allah'u emanetler. Bu zikirlerin insana sağladığı faydayı bilir misiniz? He? Hiç düşündünüz mü bunların üzerinde? Allah Resulü ve Vesselam şeytan diyor sizi bunu ne yapmasın? Unutturmasın. Otururken, ayakta, yürürken bunu ne yapın? Devamlı yapın. Zikir insanı hem güzel ahlaka sevk eder. Hem de kalbin içindeki hastalıkları ne yapar? Götürür. Ve Allah'ı zikretmeyen kalp nedir? Ölü bir kalptir. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp oldu mu sen her zaman ne yaparsın? Rahat edersin. Evet. İnsanların ahlakları, huy ve karakterleri birbirinden farklı olduğundan her karakterin tedavisi de nedir? Farklıdır. İlaçları da nedir? değişiktir. Üstün ahlaka sahip olanlar hayatlarını hep o şekilde ne yapar? Devam ettirir. Üstün ahlak sahibi olmayanlar da işin ucunu bırakmamalı, güzel ahlaka sahip olmanın yollarını araştırmalı ve bu hususta da devamlı mücadele etmelidir. Kardeşlerim hepimizin birçok kusurları vardır. Birçok olumsuz olan halleri vardır. Önemli olan bir bir nedir? Düzeltmedir. Çünkü gelen hadis-i şerife baktığımızda iman bablarında kim diyor İslam'a girer, İslam'ın yani duyunu, ahlakını düzeltirse, geçmişinden de hazırından da ne yapmaz? Hesaba çekilmez. Ama kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişte yaptıklarından da şimdikinden de ne yapılır? Hesaba çekilir diyor. Onun için Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Düşünün birçok sohbette zikrettiğimiz gibi alim birinin kızına halis, katıksız, münafık birisi ne yapıyor? Talip oluyor. Biliyorsunuz nikahta iki şart vardır. Babanın izni, kızın kızası. Baba bakıyor kızına, kız istekli. Vermese birçok şey olacak. Vermem ama diyor bir şartlandır. Halis münafık. Katıksız mütafık, münafık verirsin. Kırk sabah diyor namaz arkamda kız cemaatla sana kızını vereyim O da tamamdır. Kırk gün ne olacak diyor. Herkes geliyor, ne olur verme. Yani sen alim birisin. Bu sizin aileye girdiğinde hiç hoş olmaz. Sizin içinde şey olmaz. Ne kadar uyarıldıysa adam dinlemiyor. 41. gün nikah kıyıyor ve adamın gidişatına bakıyorlar. Herkes şaşırıyor. Münafıklıktan eser kalmamış. Şaşırıyorlar ve alime gelip soruyorlar. Diyor ki sizin diyor tespit ettiğinizi muhakkak ben de tespit ettim. Yani sizin görmediklerinizle ben onda gördüm. Ama diyor baktım kızım istiyor. Ne yapayım? Kur'an'a sünnete gittim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kırk sabah, sabah namazını cemaattan kılan da münafıklıktan eser bulmaz. Bunu gördüm. Ben de buna sığındım diyor. Hakikaten gördüğünüz gibidir. Ben başka hiçbir şey yapmadım diyor. Demek ki her şeyin bir ilacı var. Ama herkese farklı farklı neler var? ilaçlar vardır. İşte bunun da bu. Bakın güzel huylara sahip olmadan bu zikirlerin yani tehlilin, tesbihin, tahmidin, tekbirin çok çok büyük faydası var. Tehlil denilen La İlahe İllallah devamlı söylediğimizde Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir ilahın olmadığını, yalnız O'na ibadet edilip O'ndan yardım isteneceğine, dünyada ve ahirette sığınılacak varlığın O olduğuna inanmak demekte. E bu şekilde bu Devamlı dili, la ilahe illallah lan ıslak kalan birisi Allah'tan başkasına güvenir mi? Ondan başkasına beğenir mi? Ondan başkasından ister mi? Bu ne yapar? Otomatikmen ahlakı ne yapıyor? Düzeltiyor. Hiçbir insanın eline ne atmıyorsun? Göz dikmiyorsun. Hiçbir insana ne atmıyorsun? Bulaşmıyorsun. Ve intikamın ne yapıyor? Hep Allah için oluyor. Ve o insana bakın. O şekilde devam eden bir insanı Allah korktuğunda ne yapar? Emin kılar. O insanın başı her zaman dik, alnı nedir her zaman? Ak olur. Ve yerenin yermesine hiçbir zaman aldırış etmediği gibi övenin övmesine de ne yapmaz? İtibar etmez. Kişilik sahibi olur, akıllı olur ve güzel ahlak sahibi olmayı ne yapar? Dostur edilir. Allah'tan başkasından da ne yapmaz? Korkmaz. Sadece bakın bir daha ilahilanmak kelimesi. Konumuz güzel ahlak olduğu için sadece bu yönde gidiyor. Tesbih anlamına gelen fan Allahı. Ne yapıyorsun? Allah'ın 90 sıfatlardan deri ve yüce olduğuna, kemal sıfatlarıyla vasıflandığına, eşi benzeri olmadığına, her şeye onun gücünün kudretinin yettiğine, öldürenin diriltenin o olduğuna kainattaki her şeyin ihtiyacını bilip giderdiğine ve iman edip teslimiyet gösteren her insanın üzüntüsünü tasasını gidereceğine inanan bir insan ne olur? İzzetli olur, zilletten kurtulur, vakar sahibi olur. Sürekli subhanallah, subhanallah derken bunları ne yapıyorsun? Kafanda geçiriyorsun. Yani namazın akabinde günde kaç kere çekiyorsun subhanallah? 5 çarpı 33 az demiyorsun. Bunun dışında da söyleyebilirsin. Yine tahmin demek olan Elhamdülillah her türlü nimetleri yiyecekleri, içecekleri ve kullarına ihsan ettiği Aliüssü Bitmez, tükenmez ikram ve lezzetine karşı insanın şükürde bulunması gerekir ki malı mülkü verenin de alanın da o olduğunu düşünme bu nimetlere karşı şükrün yalnız dille yapılmayacağını anlatan ibadetin de yaradanın da maldan da hayır yollarına da e, her türlü yolları açanın o olduğunu fakirin fakir olmasına sebep zenginin zengin olmasına sebep çocukluğunun, çocuksuzun, kız olanın oğlan olanın hepsini verenin o olduğunu bilerek ona hamd etmedi müslümanın nedir genel ahlakı olmalı. Ve hamdeden bir insan da aynı zamanda nedir? Tok gözlüdür. Hiçbir zaman aç gözlü ne yapmak? Olmaz. Sürekli Rabbuna şükreden, hamdeden birisi ne olur? Ahlakı güzelleşir. Yine tekbir anlamına gelen Allahu Ekber, Allah'ın her şeyden büyük, yüce olduğunu, hiçbir şeyin onun dengi ve benzeri olmadığını ve onun azameti karşısında her şeyin küçülmeye ve yokluğa mahkum olduğunu, ihlas ve samimiyetle inanan bir kula Hak Teala ne yapar? Alçak gönüllü olmayı nasip eder. Ondan kibir ve gururu ne yapar? Giderir. Tevazu ve alçak gönüllük ise toprak gibi olmaktır. Orada iman ağacı yeşerdikçe ilim, hikmet, meyveler de ondan ne yapar? Yemiş verir. Yani bakın sadece şu zikrin insandaki tecellileri verdiği huy ve ahlak. Yani onun ahlakı Kur'an'da diyor ya sırf bunları düşündüğümüz zaman insan onları söylerken bilmeden neler kazanıyor. Yani düşünün Allah'ın diyor yeryüzünde dolaşan melekleri var. Bunlar ne yapar? Allah'ı zikredenleri arar. Sonra arşa kadar kuşatır ve Allah'a muştularlar. Senin için toplandı. Onlar benden ne istiyor? Cennetimi. Görmüşler mi? Hayır. Görselerdi daha çok isterlerdi. Ben de onlara ne yaptım? Cennetimi verdim diyor. Benim neyimden sakınıyorlar? Cehenneminden. <gülüyor> Görmüşler mi? Hayır. Görselerdi oraya girmemek için ellerine gelen her şeyi ne yaparlardı? Yaparlardı diyor. Bakın bu bizim bilmediğimiz ama gelen nakillerden sözler. Yani bir şuraya gelme veyahut Allah için toplanma Allah için bir yere gitme, onu anla, sana neler neler ne yapıyor? Kazandırıyor. Ve melekler diyor ki, bitmiyor rivayet. <gülüyor> Oraya diyor, kader gelen de var. Mesela biri geldi oturabilir miyim diye geldi oturdu. yan namaz yok, abdest yok, bir şey yok. Allah Azze ve Celle diyor ki, onlar öyle topluluklardır ki, aralarını aldıklarını ne yaparlar? Islah ederler. Ben onların hürmetine onu da cennete koydum onu da bağışla Düşünün yani. Gelen rivayette işte bir Allah, bir elhamdülillah, bir Allahu Ekber sözü sana hayır kazandırdığı gibi ne yapıyor? Huy, ahlak da kazandırıyor. Allah hepimizi hayırlı Ve aynı zamanda demin <gülüyor> dediğimiz gibi nasıl mal, rızık insanlara türlü türlü taksim edilmişse huylar da nedir? ayrı ayrı verilmiş ve her huyun kendine ait nedir? Bir reçetesi, bir tedavisi var ve bütün bu zikirlerde insandaki mevcut manevi hastalıkların gidermesine ne yapar? Yardımcı olur. Çünkü ancak kalpler Allah'ı ne yapar? Zikretmekle sukundur. Şu rivayet hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? İki kişi kavga ediyor. Gençleri gösterelim, ihtiyaçları gösterelim. Allah Resulü dir ki, Git ona söyle, el çeksin diyor. Bu hatırlıyor musunuz? Ne ne demek istiyor? Şeytan Yani Allah'a diyor. Çünkü arayı bozan kim? Şeytan mı? Şeytan girmiş araya. Allah'ı andı mı? Kalp ne yapıyor? Duruyoruz. sükun ne diyor? Anladın mı meseleyi? Demek ki kalpler ancak Allah'ı Anmakla su kurtulur. Öyleyse bu kalbin tedavisi de sürekli Allah'ı ne yapacak? Zikredecek ki hastalıklarda ne yapsın? Kurtursun. E, evet. Gönüller Allah'ı anmakla huzur ve sükunet kurur. Yalnız bunların lafız olarak söylenmesi ve sağdan alıp sola verilmesi insana ne yapmaz? Fayda vermez. Belli bir şekilde virk çekilmesi o da ne yapmaz? insana hiçbir fayda vermez. Onların gereğini insan yerine getirdiği zaman o zaman insan kötü huylardan arınır. Güzel huylarla ne yapar? Süslenir. Ve kardeşlerim günah insanları korkak yaparken iman insanları ne yapar? Bu ve onurlu kılar. Kötü huylar insanı korkak yapar, kaypak yapar ama iman insanları ne yapar? cesaretli yapar, turist yapar. Buna çok önemli bakın. Ve insan Allah'ın adını zikrettiği müddetçe kötü huylardan ne yapar? Bir bir arınır. Onun yerine de ne yapar? Güzel huylar gelmeye başlar. Bu tek şey var. Samimi olacaksın. Dua edeceksin. Ve duanda da ne yapacaksın? Samimi olacaksın. Ve bu gittikçe ne yapar? insan? kişilik kazanır kemale erilir asıl zenginlikte nedir budur. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam mal çokluğu ile değil gerçek zenginliği ancak gönül zenginliği olduğunu ne yapmıştır ifade etmiştir. Ve gerçek anlamda gönlün zengin olan gönlü zengin olan kişiler de güzel ahlaka sahip olan insanlardır. Bakın eee ...ben Hacı Bayram'da olduğum için daha fazla görüyorum... ...devamlı her gün bize abone olan... ...aynı esnaf gibi olmuş dilenciler vardır... ...hiç doymak bilmez bunlar... ...neden? Adamın hırs gözünü ne yapmış? Büyümüş. ...hatta bazen gazetede okuyorum... ...devamlı resmini de görüyorum... ...devamlı bizden gelip dilenen... ...falan yere apartman yaptırmış... ...çocuklarını üniversitede okutmuş... Bilmem ta eski model arabaları toplamış. Bu ne? Hastalık diyor. Hastalık değil bu ihtiras. Doymak bilmeyen nedir? Bir ihtiras. Geçen gün yine haberlerde okudum. Gazete e, Yanlış hatırlamıyorsam Pakistan'da bir dilenci buna kadar e, hastaneler kurmuş dilenerek ve uçak filosu kurmuş. Dilenerek. Ve adamı öğüyorlar hala dileniyor falan. Herkes gelip parasını ona veriyor. Bu ihtiras. Kötü bir hastalık. Çok kötü bir hastalık. Yani onun yaptığı hayırmış gibi insanlar da dilenmeye ne yapıyorlar? İtiyorlar. Bir gün burada oturuyorduk bu meseleleri konuştuğumuzda ya bu insanlar nasıl veriyor falan diye üniversiteli gençler orlanda iddialaştılar. Yapardın yapamaz birisi de ki ben yaparım. İnanın bir cuma günüydü şu meydana, Hacı Bayram'ın meydana gitti. Buradan kötü bir tak kaldı. Gözüne kadar indirdi. Önüne mendil koydu. Aynı elbisesiyle hiçbir şeyin değiştirmesi. Sadece tanınmayın diye şey bir saat mi ne durdu geldi ki mendil parayı. Yani hakikaten bir servet kazanıyor bunlar. İşte mal hırsı insanı ne yapıyor? Şöyle diyor. Kolay kazanma zannediyor. Halbuki kolay olan helal olandır. Zor olan odur. Onun hesabını veremezsin. Artı yarın mahşer gününde dilenciler ne yapacak? Kör, elsiz ve yüzsüz. Yani olmadan haşrolunacak. Onlar diyecek ki ya Rabbi bizim dünyada elimiz de vardı, yüzümüz de vardı. Allah Azze ve Celle diyecek ki evet vardı ama siz benim adıma insanlara ne yaptınız? Handazınız. Burada da cezanız olarak bu mal olacak diyorum. Allah hepimize güzel ahlak versin. Doyan bir nefis versin. Zenginlik kardeşlerim illa mallan ne yapmaz? Olmaz. Asıl olan nedir? Gönül zenginliğidir. Çünkü sahabelere bakın Allah kendilerinden razı olsun. Kendileri hakikaten ihtiyaç içinde oldukları halde din kardeşlerini kendilerine ne yapmışlar? Tercih etmişler. Kendi nefislerine kendi canları tehlikede açlıktan, kendi çocuklarının e, canı tehlikede açlıktan ama kardeşini ne yapmış kendine tercih edebilmiş. Bakın bu ancak İslam ahlakıyla olabilecek davranışlardır. Ama öyle insanlar vardır ki şurada kendisine bir çuval keçi boyunuzu hediye edersin, ederler. Yarısı senindir. Sana vermez bu, benimdir. İkan etmez. Evet. Allah hepimizi tok gözlü olanlardan eylesin Aç gözlü oldu mu sana hiçbir kazancı nedir? Yoktur. Evet. Bugün insanlar şöyle bir ele alalım. Hakikaten Allah'a hamdetseler. Bir tane hırsız salır Kur'an ahlakıyla insanlar ahlaklansın. İnan kötü huy diye hiçbir şey ne yapmaz? Almaz. Adam bir başkasının gözüne ne yapacak? Göz dikmeyecek. Bir başkasına ne yapmayacak? Haset etmeyecek. kin, garası hiçbir şey ne yapmayacak? Kavmayacak. Rabbim hepimize hayır versin. Kendi yağıyla kavrulmayız, sevenlerden eylesin. Vallahi Allah Azze ve Celle kendisinden başka hiç kimseye bizi muhtaç etmesin. Bakın güzel ahlakın en güzel örneği Allah Resulü ve Vesselam çok güzel bir hayat sürmüş. Ümmetine de bu hayatı ne yapmıştır? tavsiye etmiştir. Ve güzel ahlakın ancak gönüllerde olduğunu söylemiştir. Karnına taş bağlayarak kim gezmiş? Bacasından 3 ay olur bir duman tutmayan kim? Bir gün isyan var mı? Yok. Ama bakın Kur'an'da o kadar yiyecekler içinde oldukları halde zamanın peygamberine bize gökten sofra indir de Yemek yiyelim diye isteyenler çıkmış mı? Onlara indirmiş mi Allah? Resul'la indirmez mi? Istesen? Ama o sadece gönül zenginliğini ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Ve yanında hizmet eden Enes'e ben diyor 10 sene diyor Allah Resul'ün hizmetinde bulundum bana öf bile ne yapmadı? demek istiyorum Çok kızdığında dahi diyor seni iki bırakılıyor. Alnı toprağa gelişeceğim. Hep böyle tehdit ediyor. Yani kötü bir söz daha ağzından ne yapmıyor? Çıkmıyor. Evet. Bu sadece Enes'e değil, bu davranış bütün insanlara ne yapmıştır? Vermiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam da insan olması sasebiyle kızmıştır. Boyun damarları şişmiştir. Gözleri kıpkırmızı olmuştur. Ama bu sadece Allah'ın emirlerini anlattığında ve onunla karşı intikam almasındadır. Evet. Allah gönlü zengin, ahlakı Rücelullah'ın ödemeylesin kardeşlerim. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok merhametliydi. Birisi kendisine gelip de bir şey arz ettiğinde yanında ne varsa onu muhakkak verir. Onu ne yapmazdı? Boş çevirmez. Hatta bir tanesi sahabenin bakıyor Allah Resulü'nün giyecek hiçbir şey yok Aleyhisselatü Vesselam. Ona çok güzel bir bürde alıyor giysin diye. Soğuk günlerde üşümesin diye. Sahabenin birisi hemen onu bana versene diyor. Üç kere istiyor Allah Resulü veriyor. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam kalkıp evine gittiğinde sahabeler onu kınıyorlar. Neden yaptın? Diyor vallahi diyor onu ben diyor. Alıp da giymek için yapmadılar. Onu diyor kendime kefen olsun diye istedim. Diyor. Yani hepsinin kendine göre istedikleri ayrı ayrı şeyleri vardı. Ama Allah <gülüyor> Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona zararlı ihtiyacı var. Buna rağmen ne yapıyor? İsteyene onu muhakkak veriyor. İsteyene vaatte bulunur. Başka bir zaman vereceğini söyleyerek muhatabında gönlünü alırdı. Yanında bir şey olmadığı zaman. Soru soruna cevap verir, istediğini yerine getirirdi. Ki bir gün namaz için kâhmet getirildi. Kendisine bir bedevi geldi, elbisesinden tuttu. Görülecek bir işi olduğunu, ondan az bir şey kaldığını, namaz sonrasına kalırsa onu unutabileceğini söyledi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O adamın işi bitip de safa gelene kadar ayakta bekledi namaz. Yine Muaz hadisini hatırlayacak olursanız halkın her türlü durumunu gözünün önünden geçirmiş deve sunuyan bir sahabe namaza gittiğimde Muaz ne yapıyor? Bakara suresini okuyunca bütçe yetiştiremiyor, çekiliyor. Allah Resulüne şikayet ettiğinde muazza sen fitneci mi oldun? diyor. Yani halkın hareketini her zaman gözetleyen ona göre gönderdiği insana da emir veren neydi? Bir insandı. Ve insanlara karşı Allah Resulü her zaman şefkatli ve merhametliydi. Başkalarına değer verme onların hep konumuna göreydi. Yani insanlara Bulunduğu hal üzerine Allah Resulü ne yapar? Değer verir. Şimdi düşünün, değer verilmeyecek birine değer verirseniz ne olur? Hı? Gururlu, kibirli, havalı olur. Değer verilecek birine de değer vermezseniz ne olur? Onu incitirsiniz, Yani her insana hak ettiği değeri vermek zorundasınız. O onun hakkı alacak. Hak sahibine hakkı da verecek. Mesela Abese suresini hatırlıyor musunuz? Ama geldi de kaşını çattı. Orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'nin kabul ettiği önde gelen Velime bin Mugire'ydi kafirlerin büyüklerinden. O İslam'ı kabul ederse Mekke'de davet yerini bulur diyordu ve ona anlatıyordu. Velime ne diyordu? Benim buna ihtiyacım yok ki onun bana ihtiyacı var deyip kurulanıp kibirleniyordu. Allah Azze ve Celle ona ama olan, akrabasından olan varak kabil gelince, Ali sallallahu aleyhi ve sonra anlatırım tipinde, öbürüne yönelince, ne sen hidayete sen hidayeti? Çünkü o ihtiyaç içinde. Ama öbürü, öbürü benim buna ihtiyacım yok ki diyor. Bu da demek ki ahlakta, edette, davette neymiş? Çok çok önemli mesaller derviş. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların içinde en cömertiydi. Ve kendi yaşantısında Ayşe annemizde, onun baldızı Esma'da çok cömert insanlardı. Ve öyle olmuşlardır ki ondan gönderdiklerinden onlar da kendilerinde ne varsa dağıtır. Kendilerine baktıklarında kendilerine bıraktıkları hiçbir şeyi ne yapmazdı kalmaz lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da cimrilik diye hiçbir şey yoktu. Güzel ahlakla cimriliğin de bir arada bulunmayacağını söylemişler. Hatta halk arasında bir atasözü var. Duydunuz mu bilmem. E, kişi mal toplar ama dost abilerdir. Malca cimri olan namusca cümel toplarlar. Hakikaten cimri malı toplar ama dostlarımı ne yapar? Kaybeder. Demek ki güzel ahlak varsa güzel ahlaklı birinde cimrilik neymiş? Yok. Cimrilik varsa güzel ahlak neymiş? Yok. İkisi bir yerde durması mümkün değil. Ve cömertlik de güzel ahlakı ayakta tutan kemiklerden biridir. Kemik olmasa onun üzerinde et durur mu? Durmaz. Cömertlik de nedir? Kemiktir. Onsuz da güzel ahlak olmaz. Güzel ahlak ancak cömertlikten ayakta durur. Onunla güzellik kazanır. Güzel ahlak sahipleri de asla cimri ve pinti olmazlar. Ve Allah Azze ve Celle ancak cömert olan insanları sever ve cimrilerden de ne yapmaz? Hoşlanmaz. Evet. Allah hepimize hayır versin. Nefsimizi hayırda kullanma, kullananlardan eylesin. Her türlü kötü huylardan, cimrilikten, hikmeden, fesattan uzak dursun. Allah Azze ve Celle imanımızı ayaklaşsın ve güzel ahlaklı olan o isanlı, insanlardan tutursun. Allah Azze ve Celle bizleri hak olan bu nurlu yolda daim eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın. İnşallah haftaya Kötü huylar var. Güzel ahlakı bozar. Bugün güzel ahlakla noktalayalım. Bir dahaki derste ise güzel ahlakı zedeleyen, insanda çirkin duran kötü ahlakın ve kötü ahlaka sebep olan imanın, zafiyetlerin <gülüyor> üzerinde duralım inşallah. Bugünlük inşallah o kadar yeter. Kipaneke Allahümme ve behemlike أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أكبر